Yeah çıktı Kainat. Bugün 14 Ekim Perşembe Yıl 2010 Ay 10 Gün 287 Hızır 162 1431 Hicri Zilkade 6 1426 Rumi Ekim 1 Rumi Ekim 1426 Fırtına Günün sözü Başkaları yararına iyi bir şey yapmak Görev değil zevktir Çünkü sizin mutluluğunuzu artırır düştü. Günün malumatı Üzüntü insanı ihtiyarlatır. Üzüntü insanın vücuduna birçok zararlar verir. Mide ülserinden cilt hastalıklarına kadar çeşitli hastalıklara sebep olur ve bu yüzden er, bu yüzün erken vuruşmasına, saçların dökülmesine ve ağırmasına yol açar. Onun için kendini üzüntüye terk etmek, bile bile ve peşinen bu zararlara razı olmak demektir. Üzüntüyü insan ancak derhal faaliyete geçmek, kendisine meşgale bulmak suretiyle yenebilir. Günün fıkrası Patron, personel müdürünü çağırarak hazırlamış olduğu büyük ekonomik krizden şirketin daha az zararla atla, atlatılması için alınacak tedbirlerin yazılı olduğu bildiriyi gösterdi. Bu bildiri bana biraz özensiz hazırlanmış gibi geldi dedi. Lütfen burada yazılı olanları şirketimizin en aptalının bile anlayacağı açıklıkta olmasını sağlayınız. Derhal efendim, dedi personel müdürü. İsterseniz ilk önce sizin anlamadığınız yerlerden başlayalım. Yemek listesi gün 287. Ciğer ızgara, patates sote, zeytinyağlı havuç, roka, helva. Büyük Saatli Marif Takvimi Take off your shoes and pat your feet. We're doing a dance that can't be beat. We barefootin'. We barefootin'. We barefootin'. We barefootin'. Barefootin'. barefootin'. Went to a party the other night. Long tall Sally was out of sight. She was doing a dance without any shoes. She was, She was barefooting. She was barefooting. She was barefooting. She was barefooting. Hey, little girl with your red dress on. I bet you can barefoot all night long. Take off your shoes and throw them away. Come back and get them another day. We barefooting. We're bad footing We're bad footing We're bad footing Everybody get bad -footed. Take off your shoes Look, John Henry, he said to sue Badfoot, would you badfoot too? Sioux or so John, I stir your stew. I was badfooting ever since I was two. There was badfootin'. Merhaba Herkes, Açık Radyo Burası 94.9, Açık Radyo.com ve Açık Gazete başladı Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın, günaydın. Evet, bir günaydın da Robert Parker'a verelim, gün gönderelim diyelim. Daha doğrusu Robert Parker, yan ayak diye çevirebileceğimiz başlığıyla bir ünlü şarkısını seslendirdi. Kendisi New Orleans kökenli. Ve çok önemli birkaç parçaya da imzasını atmış bir müzisyen 1930'da doğmuştu. Kendisi 80 yaşını idrak etmiş bulunuyor. Bugün 14 Ekim 1930'da Louisiana'da, Crescent City'de doğmuş. ...şimdi hala müzik yapıyor mu bilmiyorum ama... ...Soul dalında ve New Orleans tarzındaki müzikleriyle... ...bir zamanlar ortalığı birbirine katan... ...önemli müzisyenlerden biri söylediğim gibi... ...Barefoot'ını dinleyerek başladık... ...ona da bir günaydın dedik Robert Parker'a. Evet bütün gazetelerde... ...Şili'deki kurtarma operasyonu geçiyor... ...yani hemen hemen... Bütün dünyanın mesela şey filan diyenler de var. Dünya ekranlara kitlenmişti ve şimdi dünya hiç böyle sevinmedi diyor mesela Radikal Gazetesi. Arzın merkezine seyahat demiş Radikal manşetinde. Ee, dünya mucizeyi nefesini tutarak izledi diyor. Dünya hiç böyle sevinmedi diyor. Şili'de yerin yaklaşık 700 metre altında iki ayı aşkın süredir mahsur kalan 33 madencinin... Yeryüzüne çıkmaya başlamasıyla ilgili olarak umudun zaferi var sabahtan. Bir mucize şeylerini anlayamadım. Yani mucizevi kısmın neresi bu işin? Ya hayatta kalmış olmaları bir mucize? Çıkabilmeleri mi mucize? Yoksa göçük altında kalmış olmaları mı mucize? Hani hayatta kalmış olmaları herhalde mucize sık rastlanmıyor böyle 700-600 küsur e o zaman niye şimdi manşeti atıyoruz ki yaşadıklarını öğrendiğimizde mucize manşetini atmayacak mıydık evet. o zaman atacaktık şimdi biraz gecikmiş durumdayız garip bir durum yani e, nedense bana bütünüyle hani bir pış, pış hikaye magazin hissi veriyor ama gazetelerin böyle haberlere ve televizyonların çok ihtiyacı var e, hürriyet gazetesi mesela bunu Zaten artık tamamen bir şey haline getirdim. Ulusal bir dava gibi. Zaten Şili öncelikle bu hale getirmekten gayet gayet memnun. Çıkarttıkları kapsül üzerinde Şili bayrağı olan, Şili yazan bir uzay kapsülü şeklinde tasarlandı. Evet, NASA'dan da yardım aldıkları için belki... Amerikan var işte şey, Cumhurbaşkanı P Pinera'da oradaydı. Pinera, Sebastian. Aynı zamanda bir Bolivyalı işçi olduğu için tabii Evo Morales de oraya gitti. Kurtarma operasyonu tamamlandığı sırada. Fakat en ilginç şeylerden birini yani şey mesela Hürriyet Gazetesi her siren bir can Diyor. İlk, i̇lk defa işçi sınıfına bu kadar büyük bilgi gösteriliyor dünyada. Epey bir süreden beri. Bunu işçi sınıfının yükselişi sayabilir miyiz? Tabii. Değil mi? Arzun merkezinden arşı alaya doğru bir <gülüyor> yükselişi işçi sınıfının madeni. Şili bayraklarıyla. Evet. 69 gün mahsur kaldılar. Bir rakamda da bir hoşluk var tabii böyle. Kolay akılda kalacak bir rakam. Ve e, hürriyetin takibi de insanın hakikaten gözlerinin hamiyetten yaşarmasına yol açacak bir şekilde. Razi Canikligil şöyle başlıyor. Hürriyet oradaydı diye. New York'tan dört uçak değiştirerek toplam 27 saatte Şirin'in Kapiago şehrine ulaştım. Bu bir mucize. Bence de. Tahliye tünelinin yakınına kurulan umut kampında... Hem madenci ailelerinde hem de sayıları üç bini bulan basın mensuplarında tarihe tanıklık etmenin heyecanı vardı. Herhangi bir olaya üç bin basın mensubunun bakıyor olması herhangiden kastım alelade değil yani bir olaya 3 bin basın mensubunun bakıyor olması garip değil mi zaten? Garip. Değil mi? Bence yani. her şey garip. Toprak Anka... çökebilirmiş Allah korusun ağırlıktan dolayı aşağı doğru. Hadi şimdi bir de onları kurtar. Anka 3 operasyonuyla değil mi? Daha geniş uzay mekikleri daha büyük. Anka 2 adlı kurtarma kapsülü madene indirilmeye başlayınca kampta alkışlar koptu. İlk madenci 0014'te Türkiye saatiyle 0614. Bu parantez yüzeye çıkarıldığında duyulan siren sesi coşkuyu artırdı Madenci yakınları kurtarılan her can için gökyüzüne balonlar bıraktı ama birden her her siren bir can diyor ama ba balonlar daha fazla tabi herkes için değil yani sadece 33 balon ne yetinmiş olmamaları gerekir ama hürriyete en yakışan patlangoç şu beklerken tezahüratı gösteriyor ve gitarlar var eğlenceli bir ocak kurulmuştu işte, kahve ocağı falan orada ve beklerken tezahürat Türkçe yapılmış ah güzel nedenmiş ya ya ya şa şa şa şili şili çok yaşa nasıl <gülüyor> ben kazananları açıklayayım en iyisi ee, ya... Morales kazanmış mesela işte işçi sınıfının yanında ve işçilerin arkasında olduğunu göstermiş. Bolivyalı işçiyi çıkarken seyretmek üzere deliğin başına gittiği için. Şili Devlet Başkanı Piner'e kazanmış. 9 puan artmış popüleritesi bu olaylarla birlikte. Öyle mi? Aşağı yolla ondan sonra çıkar böyle yani emek sömürüsünden kazanç gerçekten çok ilginç olabiliyor. Ondan sonra kazananlar listesi devam ediyor aslında. Madenin sahibi kazanmış. Çünkü çok ünlü bir madene sahip olmuş. E, işçiler kazanmış diyorlar. Eğer kazandıysa ne ala ama inşallah. Herhalde kazanmış olmaları da Onlara böyle abi seyahatleri maç Barcelona, Real Madrid. Yok yok paradan bahsediyor. Burada keş para. İşte keş para da verilmiştir. Röportajlar için teklif edilen miktar şimdiden 18 milyon TL'yi bulmuş. E, bu parayı işçiler alacaksa bu iyi. Bir diğer kazanmaya çalışanı diyeyim. O da e, Çalışma ve Sosyal bakan Türkiye'den bu. Deliğin başında değil Türkiye'den konuşuyor. E, Ömer Dinçer. Gerçekten hani ne dediğini duyuyor mu, duyunca beğeniyor mu falan kısmını bilmiyorum. <gülüyor> Beğenmiyor olması gerekir ama e, şunları söylemiş Dinçer. Zonguldak'ta grizu patlaması, Şili'de ise göçük oldu şayet Zonguldak'ta grizu patlaması yerine göçük olsaydı işçilerimizden hayatını kaybeden olmayacaktı ve sadece 3 günde çıkaracaktık böyle 10 gün 100 gün 1000 gün böyle işimiz yok diyor biz cart diye çıkartırız diyor 69 bu arada madenci de. cesetleri hala yerin altında durmaya devam ediyor ee, Zonguldak'taki olayda Şimdi aileleri de ve hala başka bekliyor yerlerdeki kazalarda da öyle. bu bir tesadüf işte mucize buradaydı fakat en güzel laflardan en belki de günün sözü de nitelendirecek olan şey Mario Sepulveda'dan ikinci çıkan madenci medyaya hitap etmiş. Ya bütün bu profesyoneller demiş bu reklamı yapıyorlar. Televizyon, kıyamet. Sizden bir tek kişisel şey istiyorum. Bizi Rock yıldızı, sinema yıldızı, artist gibi ya da gazeteci gibi ele almayın. Lütfen Mario Antonio Sepulveda olduğumu bir işçi bir de madenci olduğumu hatırlayın. O, bu yeter demiş. Fena değil. Fena değil. İyi bir laf yani. Ama bu olacak olan kısmı da değil. değil. Onlar birer e, aziz, birer kahraman. Birer her şey ama bir yandan da asgari ücretle e, cehennemin dibine doğru inmek zorunda olan insanlar, hayatlarını zor bela kurtarmış insanlar. Ama e, bu kısmını hatırlamayacağız. Çünkü bu kısmı hiç kimsenin işine yaramıyor. Ham, kazananlar arasında medyayı saymayı unuttum. Evet. Haftalardır bedavadan e, oturabilmenin yolunu kazanan o işte Mario Sepulveda da onu söylüyor zaten işçi. Yani evet. Türkiye'deki gazetelerin bile e, pek çoğunda manşet haber ya da sür manşette e, dünyanın her tarafında medya kazandı. Bu işten diyebiliriz en azından. Bak bize manşet haber oldu bu arada. Evet ama biz şimdilik bundan kazandık mı kazanmadı. Her şeye muhalifsiniz siz de bir, bir sevinmeye izin vermiyorsunuz diyecekler bize de bu yüzden. Değil mi? Ya taraf gazetesi mesela. Yani e, arzın merkezinde seyahat diye birinci sayfadan manşeti verdiği gibi. Arzın merkezinden seyahat deseler daha doğru olmaz mıydı? Evet. Değil mi? Arşı alaya doğru diye. Hayır başka e, mesela dünyanın gündemi konusunda mucize kapsül ABD tasarımı, yer altından dünyaya 622 metre hayat yolu, karanlıktan ışığa 69 gün. İki gün boyunca iki çay kaşığı... tombalı, balığı... ...Bakan Dinçer fazla iddialı... ...bizde olsa üç günde çıkarırdık... ...Şili'de Ben Sereymos günü... ...tek tek... ...şeylerle... Buradan bir işçi sınıfı bilinci mi çıkmış... ...ayrıca? Öyle anlaşılıyor. Arzun merkezinden. Evet. E iyi böyle bir şey varsa... ...şerden hayır diyebiliriz herhalde ama... ...bir tek tarafta var galiba bu işçi sınıfı... ...algısı... <gülüyor> Ve en altındaysa hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yazıyor ki. Evet. Bence buna hani... Bu doğru değil. Evet. Her şey eskisi gibi olacak bir süre, çok kısa bir süre sonra diye bir tahminimiz var. Bakalım. Kim haklı çıkacak? Kim haklı çıkacak? Birlikte bakacağız. 33 mucizesi. Şili'de 33 rakamında. Yani astrolojik yönleri de var. Amerikan tasarımları da var. E, tasarımın ne şekilde olduğuna dair Post grafikler de var. Postmodern de var. Postmarxizm de var premarksizm de var, protomarksizm. Hepsi var yani. Güzel. Yani haberi her perspektife göre ayrı ayrı hazırlamak e, ve iki sayfanın tamamını bu habere ayırmak gerçekten e, değerli bir çalışma olmuş diyebiliriz. İçeriden yani. iki sayfa. Birinci sayfanın da ha, hemen doğru. hemen. Üçte biri bunun üzerine manşet. Evet. Bu ...güzel olmuş aslında. Evet. Hem de herkese perspektif var. İşte e, taraf bütün perspektifleri birleştirmiş. Diğer gazetelerde de çeşitli perspektiflerin kombinasyonlarını görmek mümkün. Milliyet mesela e, pırıl pırıl çıktılar demiş. O da çok hoşuma gitti benim. E, çünkü aşağıda yıkanıp tıraş olup çıkmışlar. Tatilden döner gibi geldiler. Saçla, falan. Saçlarını da taramışlar. Işte. Kol kırılır, yen Ayrıca... içinde kalır kültürünün ideal şeylerinden biri... E, Askerden de böyle döndür mesela pırıl pırıl falan böyle garip bir durum yani niye pırıl pırıl dönüyorsun ki pırıl pırıl olmayan bir durumdan diye de bakılabilir ama bakılmamakta fayda vardır herhaldedir Evet aynen öyle ee, en çok yereden hangisi bilmiyorum bu işten Hayır, sektör olarak da ama. Yani politikacılar bence en çok kâreden olmuş. Yani dokuz puan arttırmak popülariteyi bir maden kazasından... Bu gerçek mi? Atmadın yani. Hayır hayır 9. atmadım. Dokuz puan artmış Pineran'ın popülaritesi. <gülüyor> Demin söyledik, kâr ettiler dediklerim hiçbirisi e, maalesef uydurmam Uydurma değildi. Uydurma değildi, evet. Niye? işçi sınıfı? Onu ben uydurmadım. <gülüyor> <gülüyor> o benim uydurmam değil. Peki ara verelim. Vermeyelim. Vermeyelim. Vermeyelim. Peki. Volkan şu anda bilgisayardan arzın merkezine seyahati heyecanla okuyor olduğu için müzik falan gibi ayarları yapmamış. O da haklı. O da Şilici, Şilili madencilerin yanında. E, bu sebeple de böyle oluyor. Peki Türkiye'de o zaman neler olup bittiğine de bakalım yoksa dış dünyadan biraz daha bakalım mı? Şili'nin imajı değişecek demiş bir kere Sebastian Piniera. İşçilerin kaderi değişiyor, Şili'nin imajı değişiyor. Artık Şili'yi yıllarca askeri rejim tarafından yönetilen bir ülke yönetilen bir ülke olmaktan çok halkının madencilerini kurtarmak için birleştiği bir ülke olarak hatırlamasını umuyormuş. <gülüyor> ya çok fazla <gülüyor> söyleyecek bir şey yok gerçekten. Artık hani gösteri toplumu e, durumun çok. Önde hallerinden birilerini sürekli yaşadığımız için bunlar belki de gerçeğin kendisi haline geldi. Evet. Fransa'da da grevde ikinci güne gidildi. Sendikalar dün yüksek katılım ve gösterilere sahne olan grevi. Bu gazetelerimizde yok ama. Yok. Bu, bu... Bunun fazla bir... Mucizevi yanı yok. Muci... İmaj yanı da yok. Evet. Üstüne üstlük e, işçi mişçi sokak falan. Sınıf me e, Öbürü de işçi. Ama o yer eline, ha Orada başka bir şey var. Kurtarıyoruz bir kere öncelikle işçileri. Kim kurtarıyor? Biz kurtarıyoruz. Altı da bir, üstü de birdir yerin der şair. Yanlış diyor. İşte altta olursanız e, medyatik, üstte olursanız gazlı. E, bol çatışma çıktı. Çünkü Fransa'daki e, dünkü eylemler sırasında. İkinci gününde grev. Yüksek katılım ve gösteriler var grevi sürdürme kararı almış sendikalar en çok trenlerde hissedilmiş BBC Türkçe'den okursak total şirketine ait ülkedeki petrol rafinerlerinden 12'sin, 12 varmış totale ait 11'inin faaliyetlerini durdurmuşlar. Total şirketinden yapılan bir açıklamada da şirketin petrol stokunun yeterli olduğu ve şimdilik ülkedeki benzin istasyonlarına benzin sağlanabildiği belirtilmiş. Bu açıklamayla birlikte zaten e, benzinci önü kuyrukları anında oluşmuştur diye tahmin etmek mümkün. Ya da Fransızlar belki de devletlerine güveniyordur. Oh tamam bir sorun yokmuş diye dünyanın her yerinden e, farklı olarak. Yalnız son bir ayda yaşanan üçüncü eylem bu. Ee, Sendikalara, e, şimdi sence kaç kişi katılmış? Katılım yani rakamları okuyunca mucizevi rakamların sadece Şiride yer altındaki işçiler olmadığını öğreneceksin. Avrupa'da bu ara epey bir e, mucize bu yönde gerçekleşiyor gittikçe kuvvetli bir şekilde. Hükümetin Oradaki verdiği mi? resmi rakam 1 milyon 200 bin Fransızın katılımı oldu. 1 milyon 200 bin. Peki sendikaların rakamı kaç? 3,5 milyon. 3 milyon 500 bin kişi. E, tam da bu sebeple örgütlü oldukları için işçileri Fransa'nın e, bir yıl daha emekliliğin uzaması uzamaması üzerine bu kadar net durabiliyorlar ve pazarlık güçleri var. Devletle ya da patronlarıyla. Fransa'nın imajı değişmez mi diyorsun şimdi? yani eğer mesela sermayedarsan imajı değişir. İyisi Fransa'da hiç ağa yatırım yapmayayım falan filan diyor olabilirsin. Emeklilik yaşını 60'tan 62'ye çıkarıp çıkaran bir yeni emeklilik yasa tasarısıydı. Tepki grevin ana ana gerekçesi bu. Sarkozy hükümeti var olan emeklilik sisteminin sürdürülebilir olmadığını savunuyor. Grevden sonra da geri adım atmayacağı yönünde bir tavır sergilemiş. insan. Etkili. İnsan Sarkozy'ya el sallamaya başladı <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> evet. Ee, yani Sarkozy'den kurtulmanın tek yolu tabii ki işçiler olabilirdi ve galiba Sarkozy ırkçılığından değil ama neoliberalliğinden gümleyecek gibi görünüyor. Fakat ilginç mesela şimdi bugün günün sözlerini farklı yerlerden seçiyor sıradan insanlardan seçmiş gibi olduk. Mario Sepulveda iyiydi mesela. Evet. Bize yıldız muameyesi çekmeyin dedi. Şimdi bir de sıradan insana sormuşlar. En çok trenle yolculuk yapanlar etkilenmiş hı hı. Fransa'da. Ee, beklediği tren bir türlü Peron'a yanaşmayan birisine sormuşlar yaklaşıp sormuşlar. BBC Türkçe'nin haberi bu. Isma Belmilou Isma Belmilou diye Reuters yanaşmış ve ne diyorsunuz buna? Bekliyorsunuz burada demiş. Demiş ki işe gitmek zorunda olanlar benim gibi insanlar için can sıkıcı bir durum. Ama grevdekileri çok iyi anlıyorum demiş. Önemli olan bir yanı da bu. Yani e, genellikle neyin niye oluyor olduğuna dair düşünmeme hali de bazen işte ortaya çıkabiliyor. Bir başka bekleyen Erik Flores mesela. Ya gecikmesi... Kötü ama sebebi güzel demiş. Fransızlarda böyle bir eğilim var anlaşılan işe gidenlerde. Bence emeklilik reformu hiç adil değil. Şu an bile işsiz durumda olan bir sürü yaşlı insan var. Bence sosyal güvenlik sistemini iyileştirmenin daha iyi bir yolu bulunmalı demiş. Sendikalar gün sonunda yapacakları oylamayla grevin 24 saat daha uzayıp uzamayacağına karar vereceklerini açıklamışlar. Evet, bugün işçi haberleriyle ama biraz... Biri sınıftan, biri başka bir sınıftan. <gülüyor> Öte yandan da tabii Fransız parlamentosunda yeni göçmen yasasının kabul edildiğinde bunun arkasına ekleyelim. Irkçılıktan i̇şte gitmeyecek ama, ha? ırkçılıktan gitmeyecek derken bundan bahsediyordum. <gülüyor> evet. Göçmenlere yeni sert düzenlemeler içeren yasa Fransız Parlamento, Fransa Parlamentosunda görüşlere kabul edilmiş. Türk Göçmen Dernekleri de birçok Göçmen Derneği de konuşmuş ve Getolar güçlenecek, yabancılar da pek çok haklarını kaybedecekler demişler. Dün akşam tamamlanmış görüşmeler ve e, Nicolas Sarkozy çok memnun durumdan yani merkezi Türk, Paris'te bulunan Türkiye'li yurttaşlar meclisi yöneticisi Ümit Metin de şey demiş yasayla gençlerin gelecek ümitlerinin tamamen ellerinden alındığını ve yasanın gettoları güçlendirmekten yani o kamp gibi yerlerde kalmalarından bahsediliyor işte Hı -hı. özel öncelikle Yahudiler için kullanılan bir terimdi getto büyük Hı -hı. şehirlerde Şimdi bütün yabancı tamamını kapsıyor. Yoksulları da tabii. Yasanın getoları güçlendirmekten başka hiçbir işe yaramayacağını söylemiş. Ya Şimdi bu çok güzel yeni yasa. 10 yıldan daha az Fransız vatandaşlığı alan bir göçmen devletin asker, polis ya da hakimine öldürücü bir saldırıda bulunursa ne demek öldürücü saldırı bilmiyoruz. Cezasını çekiyor sonra vatandaşlığı geri alınıyor. Ben şeyi anlayamadım. Yani bir ülkenin vatandaşı olmak, vatandaşı olmak anlamına gelmiyor mu? Bu şey gibi yani... Bağış gibi bir şey değil mi? Al sana bir vatandaşlık, bahşettim demek gibi algılıyorlar. Bu bahşetmeyi de ben şahsen kabul edebilirim. Çünkü zaten diyor ki bilmem kaç sene yaşayıp bilmem ne yaptıysan ülkemde vatandaş olabilirsin. Peki bunları yerine getirmiş olan... E... ...grubun içindeki insanların vatandaş değil... ...ön vatandaş falan olması demek... ...bu başka bir kategori... ...çünkü vatandaşlık geri alınabilir... ...bir kategori değildir... ...yani özü gereği değildir... ...çünkü yoksa zaten e, kim kimin... E, ...kararlarını veriyor ile ilgili... ...ciddi bir sıkıntı olur değil mi... ...hani erk... Yeni bir... Şey ...istediği var. gibi... ...yandaş, yandaş vatandaş gibi bir... ...ikili kavram var herhalde... ...öz vatandaş... ...ve evet. çakma vatandaş... ...aynen öyle... Şimdi mesela şöyleymiş romanlar yani çingeneler de Avrupa Birliği vatandaşı ama. Fransa'nın çakma vatandaşıdırlar falan evet, gibi bir şeymiş. Ta, Tastamam öyle yani 3 aylık giriş hakkını istimal eden ve gelir veya yaşam seviyesi olarak gereken koşulları taşımadan Fransa'da kalan yabancılar Avrupa Birliği vatandaşı olsalar dahi sınır dışı edilebileceklermiş şahane. yani. Ee, bunun dışında bir de gezginler ya da göçmenler, göçebe'ler diyebileceğimiz gruplar var Fransa'da hala. Onlarla ilgili de hemen hemen benzer şeyleri söylüyor. Bu galiba vatandaşlıkla çok ilgili değil. Ya yani mesela var, göçebe sevmiyor. Sevmiyor. 32 günlük gözaltı süresi 45 güne çıkarılıyormuş onlar için de. Böylece göçmenlerin zaman aşımından yararlanıp salı verilmesi ihtimalini ortadan kaldırıyormuş. Hı hı. 32 günde halledemiyorlar mıymış ki? 45 Aha, gün gerekiyor. İşte marjı biraz geniş tutmak istemiş. Anladım. Geniş yürekli bir insan Sarkozy. Ya 90 günlük gözaltı süreleri hatırlıyorum bazı ülkelerde. Evet, ona Ama, göre çok daha iyi mesela. Çok iyi. Çok daha demokratik evet. Bugüne kadar hava alanlarında kaçak göçmenler için kurulan özel bekleme alanları bundan böyle yabancılar için sahillerde de kurulacakmış. Yani Korsika'dan Konsantre ediyoruz Evet Konsantre durumlar Get. <gülüyor> Korsika'dan gelen Kürt göçmenlerin durumunda olduğu gibi diyor mesela Bu güzel bir haber aslında Voice of America'dan alıyorum Ama o da galiba Deutsche Welle, Arzu Çakır'ın yok pardon Haberi Ve şey diyor 10 kişiden su yoluyla 10 kişiden fazla grup halinde gelirsen Evet Sahillerde de oturacaksın o zaman kamp. Böylece dağılmadan geldikleri yerden sınır dışı edilmeye konsantre hmm. bir şekilde oluyor. Doğrudan sapanla geri fırlatacağız diyor. Evet. Oturum hakkı içinde sahte evlilik yapanlar varsa, yani bunların. Onların da hadım edilmesine. Belki de giyotinle. Hadım işlemi. Hadım giyotinle olabilir. Olabilir. Beyaz evlilik yapanlara 7 yıl Hapis 30 bin euro Para cezası İdam Hastalık nedeniyle Ülkeye gelen göçmenleri Bedava tedavi etme zorunluluğu Varmış bu son derece insan bir şey Kaldırılıyor rahat et Ve SMÜ diye bir şey Varmış bedava sağlık önlemleri Onu da kaldırıyorlarmış Efendim bedavamı kaldı daha doğrusu ben sağ sen bin... <gülüyor> e, ya yani Çıkış kararı alıp da Fransız topraklarını terk etmeyen yabancılara ne yapılacak peki? Kaza Hı? oturtulacaklar. Diğerlerine böylece birer örnek teşkil edecekler. İbreti alem için yok. O henüz o aşamaya gelinmemiş ama merak etme yaklaşıyor. Yakalanmaları halinde... Bütün Avrupa Birliği ülkelerine girme yasağı. Yani diğer Fransa Avrupa nasıl ülke... koyuyor ki bu yasağı? Ben de bilmiyorum. <gülüyor> Haber aynı. böyle yazıyor. Belki de diğer ülkelerde Belki de Sarkozy Fransa'da... Iyi, iyi söylemiştir, iyi düşünmüştür. Fransa çıkacaktır bunu da söyleyecek <gülüyor> ülkeler. Bakın Fransa'da harika cesur kararlar alınıyor falan gibi şeyler de söylenecektir. Ee, Fransız işçi sınıfına buradan... Selam selam selam yollamak lazım. Sokakları terk etmemelerinde fayda var. Evet. Herhalde bu hükümeti acilen al aşağı etmeleri gerekiyor. Çok net gibi geliyor bana ama tabi buradan bakınca öyle oradan ne görüyorlar bilmiyorum. Alons enfants de la patrie. Açık kaste. Dans Wagner ça va On le trouve au club des bars américain tréqui hilar le cœur percé de parente Evet Fransa'dan esinlenerek biz de Serge Gensbourg La Merseillez'i yeniden reggae şeklinde söylemesine Ey dostlar silah başına silahlar elde vesaire vesaire diye dalga geçti Milli Marşi ile şarkıyı çalacaktık ama onu yetiştiremedik onun yerine de işte insan Etçe Homo çaldık o da duruma oldukça iyi bir Bakış sağlıyordur herhalde diye düşünüyorum. Bir güzel haberim daha var. Ken Salazar'dan bir açıklama gelmiş İçişleri Bakanı. çevre konularına da bakıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu körfezde durduruldu ya sonunda tıkandı. Meksika körfezindeki korkunç Amerika ve dünya tarihinde en büyük kazalarından biri belki en büyüğü. Ee, geçici bir şey konmuştu. Sondaj yapılması yasağı moratörlüm. Onu kaldırıyorlarmış. Ama lafı çok güzel. Körfez, Meksika Körfezi artık açılmıştır. İşe açılmıştır. İşe açılmıştır diyor İş yani. sağol. Yani dükkanı açmışlar işte. Evet. Bazı çevre e, ve aktif gruplar şey demişler sivil toplum kuruluşları public citizen mesela Son derece yanlış ve pervasızca açılmış. Hiçbir yolunu bulabilmiş değiliz demişler mesela public citizen grubundan. Derin denizde bir patlama olursa nasıl baş edileceği konusunda teknoloji yok halde. Milyonlarca galon petrol bu şeyin dibinden arzın merkezinden okyanusa çıkarabilir. sadece çevreyle. Kumar oynuyoruz demişler ama ne yapalım ki böyle olmuş. Bu arada gerçekten iyi bir haber de söyleyeyim mi Google büyük bir yatırım yapmış şey. Deniz aşırı yani açık denizlerde rüzgar şeylerle. Ha rüzgar enerji üretmek, üretmek üzere. üzere böyle de bir şey yapmış. Peki durum bu şimdi bazı yerlerde mutlu haberlerimiz var Türkiye'de esas konuya gelecek olursak Pakistan'dan da bir kelimeyle bahsedeyim NATO kendini yenileme toplantısı yapıyor Türkiye'de bir İran'a karşı füze savunma sistemini de yapacak mısın diye bir soru var Onu da belki bir bazı gazetelerden tekrar bakabiliriz. Bu arada son gelen rakamlar Pakistan'da beş militan öldürüldü demişler. Kuzey Veziristan'ın en büyük kenti Miran Shah yakınlarında bir eve ve bir araca insansız hava aracından iha'dan, pilotsuz uçaktan füze atılmış. Büyük artış görülüyor ve ölenlerin tamamının şey olması güzel, değil mi? Militan olması. Yine üzerlerinden El-Kaide kimlik kartı çıkmış, çıkmış mı? Çıkmış tabi. tabii. Ha, tamam. İki dilde yazıyorlar. Arapça, İngilizce, pardon i̇şgalci Afganca. İşgalci dil ve e, kendi dillerinde yazıyorlar. Kimse işgalci. E, yalnız bir başka gardiyanın bugün bir haberi var. Peter Beaumont imzalı. E, Afgan e, sivillerinin çok ciddi savaş yaraları dolayısıyla e, hastaneye başvuran Afgan sivillerinin sayısı Kandahar vilayetinde ki asıl büyük Amerikan taarruzunun olduğu yerde orası zaten Kandahar. Orada Ağustos ve Eylül aylarında ülkenin ikinci büyük kentindeki bölge hastanesine bin kadar silahlar, ateşli silahlarla yer alanmış kimisi çok ağır durumda parçalanmış insan geldiğini söylemişler. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi. Geçen yıl aynı dönem için, Ağustos ve Eylül ayları için bu sayı rakam 500 500müş Yani tam ikiye katlanmış durumda. Ağır bir artış var. Devam ediyor insanlar. Daha fazla ölüyorlar. Daha, militanlar da daha fazla öldürüldüğü söyleniyor. Afganistan'da da işler yolunda. Hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey aynı eskisi gibi olmayacak demişti değil mi taraftaki şey? Evet Şili'deki olayla ilgili. Şili'deki. Bu arada Şili'de e, yani mesela şimdi gazetelere baktıkça öyle ayrıntılar var ki hiçbir şey değişir mi değişmez mi ile ilgili. E, çıkartılan işçilerden biri 63 yaşında Mario Gomez. 63 yaşında hala madenlere inmek zorunda olan ve hayatını kazma sallayarak kazanmak zorunda olan bir insandan bahsediyoruz. Evet. Ve her şey yolunda ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mesela 63 yaşında insanlar artık madenlere inmeyecekler. İnmek zorunda kalmayacaklar. Onlar da Türkiye gibi zengin olacaklar. E, bu da e, Tarım Bakanı Mehdi Eker'in iddiası. Et fiyatları niye yükseldiğini açıklamış Mehdi Eker. E, kriz bitti, refah yükseldi, gelirler yükseliyor. Et tüketimi artmış durumda. Ondan et fiyatları artıyor demiş. Dünyanın en pahalı neredeyse etlerinden birini yiyen Türkiye'deki insanlara... Ve tabii dünyanın en büyük gelir eşitsizliklerinden birinde yaşayan Türkiye'deki insanlara birileri gut olacak yani Türkiye'de. Buradan çıkartılabilecek olan şey bu. Çünkü çoğu eve girmediğini en azından hani ben kendi çevremde mehtekeri yalanlayabiliyorum. Bilmiyorum. Ucuz ederken bir de hoş bir sanat çalışması yapılmış fotoğrafçı ve sanatçı Sally Davies'de. Şeyin mutlu Happy Meal var ya McDonald's'ta. Ne onun nasıl deniyor? O mutlu menü. Mutlu menü. Mü? Herhalde attım ama odur yani. Mutlu menünün sonsuz hayatı, ebedi hayatı diye bir tablo yaratmış. Şunu yapmış. Aslında ilginç. 26 Nisan'da bir McDonald's hamburgeri almış. Yanına da patatesleri koymuş. önce bırakmış. 26 Nisan'dan beri orada duruyormuş. Hı hı. Fotoğrafını çekmiş. Hiç üstünü filan örtmemiş. Ve New York şehrindeki bir yaz geçmiş üzerinden. 180 gün sonra işte Şilli işçilerin kurtarılması gibi gidip bakmış durumu. Ne, ne değişiklik oldu dersin? Ee, haberi... Yaptıklarına göre hiçbir değişiklik olmamış evet. olması gerektiğini varsayıyorum. Sanat eseri Hı. olarak aynen kalmış. Ne küf, ne böceklenme, ne bakteri hiçbir şey yok mu? Hayır, dekompozisyon, çözülme hiçbir şey olmamış. Sadece çok hafif bir akrilik parlaklık kazanmış. Ha, anladım. Ağır metal, <gülüyor> metalik bir görüntü kazanmış sadece. Artık siz karar vereceksiniz diyor haberde. E bir Abi Zaimit yazmış. Fortunes da... ve gelirimiz artıyor olduğu için biz artık sadece biftek ve işte olmadı antrikot diyoruz. Bu sebeple böyle sıkıntılar bizim için geçerli değil. Başka halklar düşünsün. Fransızlar mesela. Evet. Türkiye'de böyle bir sıkıntı yok. Türkiye'deki en önemli tartışılan konulardan biri eski başbakan ve cumhurbaşkanlarından Özalın, Turgut Özalın Özal Özal öldürülmesi evet. üzerinde. Yani Semra Özal çarpıcı açıklamalarda bulunmuş aslında. Kanal Türk Televizyonunda yayınlanan Merkez Siyaset programına telefonla katılmış ve eşimi zehirlediler e, diyor. Oldukça e, önemli bir e, da, en azından kendi adından, ağzından ağzından. Kanal Türk Televizyonu'na yaptığı açıklamadan. Biraz kulak verelim isterseniz. Oh. Sergi bu geldi karşımıza. Düşünce hemen ben çevirdim. Ağzından beyaz bir köpek geliyordu. Ve ben bağırınca doktor çabuk yetişin diye. Orada benim... E, orada hazır bekleyen garson vardı bir garson vardı Mustafa o koştu geldi ondan sonra bir iki garson ve aşağıdan deniz Al yarbayı vardı deniz albayı vardı yaver bir de o geldi ve baş yaverle birlikte kol, ku, kucakladılar İki yaver, iki garson kucakladılar, kapıdaki arabaya götürdüler. O arada ambulans ve doktor yoktu zaten. Doktor, ben hastaneye giderken yolda gördüm, doktor geliyordu. Doktor yoktu. Bir de hastaneye girişi var, dikkat edin. Hastaneye de iki kişi kollarından tutup sürükleyerek sokuyorlar. Ambulans olsa onun tedyesiyle sokmazlar mı hastaneye? Rahmetlinin hayatında yiyip içmediği üç şey vardı. Bir tanesi kuru fasulye yemeği, bir de limonata, da, dışları danışmanlı ve bir iki kişi daha yanında tam onları hatırlayamıyorum. Çok ısrar ettiler, illa bu kokteyle gitmen lazım, bu kokteyle gitmen lazım diye. Bir, herkese içki getirirken dedi, bana dedi bir bardak limonata yapmışlar ve sırf sizin için içki almıyorsunuz, alkol almıyorsunuz diye bunu sizin için hazırladık dediler. Ben de ayıp olmasın diye onu içtim dedi. Evet Semra Özal, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi eşinin zehirlendiğini eşini zehirlediklerini düşündüğünü açıklıyor televizyondan yani hakikaten ve gerçek limonata üstü hikayeleri de vardı ki e, işte Bulgaristan konsolosluğu lafları geçiyor limonata içmez Turgut Bey çok ısrar ettiler orada ondan sonra kötüleşti diyor falan e, e bir yandan e, şef Bitlisle ilgili bir yandan Turgut Özal'la ilgili üst düzey Fiyasetçi ve askeri komutan. Rantın dün yaptığı açıklama geliyor aklıma. Yani 15 sene önceki işte kuvvet komutanlarının, cumhurbaşkanlarının, başbakanlarının ölümlerini aydınlatmaya çalışıyoruz. Sıra size de gelecek. Bekleyiniz durumu. Kaya Toperi ile de NTV, MSNBC'de bir şey var. Emekli Büyükelçi, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ında Baş danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı'nın da eski sözcüsü olarak ona sormuşlar dönemdeki şeyi. E, dönemdeki durumları ve Semra Özal'ın e, iddialarına karşılık ne diyeceğini. E, bu konuda ne diyorsunuz diyorlar. Önce şeyi söylemiş, benim hatırladığım kadarıyla bir tepsi içinde içecekler geldi ve herkes istediğini aldı. ...bunu orada bulunan herkese sorabilirsiniz... ...demiş Kaya Toperi... ...ne demekse bu... ...Özal'ın koruma müdürü Musa Öztürk de oradaydı... ...limonata mı içti, fruko mu içti... ...Sayın Cumhurbaşkanı onu bilemem diye cevap vermiş... Ee, ...dün Semra Özal... ...şunları söyledi çünkü... Ee, ...ısrar üzerine Kaya Toperi ile... ...Bulgaristan Sefareti'ndeki kokteyle gitmişti... ...eve döndüğünde... ...bir şey yemedim sadece bir bardak limonata içtim dedi... Ben de sen hayatında limonata içmesin dedim. Kokteilde siz içki içmiyorsunuz. Sadece sizin için bu limonatayı hazırladık dediler. Ben de ayıp olmasın diye bir bardak limonata içtim dedi diyor. Ve bu limonatadan şu şüphelendiğini söylüyor. Ee, ya Bir tepsi içinde içecekler geldi ve herkes istediğini aldı diyor şimdi Kaya de. Peki sizce Sayın Özaklaşı'na neden böyle bir şey söylemiş olabilir sorusuna onu bilemem demiş Kaya Topveri. Siz uzun zaman Semra Özal'ın Özal izni olmadığı için Turgut Özal'a otopsi yapılmadığını söylediniz. Semra Hanım'ın bu isteğini duydunuz mu? Direkt duymadım diyor. Semra Hanım'ın otopsi istemediğini duydum. Kendisinin bana söylediği bir şey yok ama Semra Hanım'ın eşime bıçak dokundurtmam dediği haberi geldi. Hanımefendi istememiş dediler. Kim ya da kimler söyledi hatırlamıyorum diyor. Bir de ambulans sorusu var akıllarda. Semra Üzal Köşte o gün ambulans olmadığını açıkladı. Bu doğru mu? Köşte her zaman ambulans vardır. Demiş. Taban tabana zıt iki konuşma okumuyor muyuz? Okuyoruz. Yani her Aşağı noktasında. Yok. Evet. Niye peki Semra'nın böyle iddialarda bulunuyor orada? Özel kanatı öyle olabilir. Saygı duyarız ama benim bildiğim duyduğum. Semra Hanım'ın söylediklerini pek doğrulamıyor demiş. O gün ben ambulans ile Gata'ya gittiğini duydum Sayın Özal'ın. Sonra arabadaki telsizden Hacettepe'ye dönüldüğü haberi geldi bize. Peki bu yani Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin en üst düzey yetkilisi. Değil mi anayasa? Gelince evet. böyle. E, o çok da e, uzak bir geçmiş değil. Yani yeni bile sayılabilir. hani Çok yakın bir tarih. Öğrenilemiyor. O zamanlar video, televizyonlar var. Her şey var. Öğrenmek mümkün olamıyor mu yani şey? Neyi? Ambulansla gidip gitmediğini. Ya ambulans çözülse de e, en nihayetinde hiçbir şey çözmüş olmayacak. Ama onu bile bilmiyoruz. Bu, bu da bir tuhaf değil mi Allah aşkına? Bana tuhaf gelense mesela. Herkes burada kendine göre tuhaflık çıkarabilir galiba. Ee, yani Cumhurbaşkanı'nın şüpheli bir şekilde ölmesi durumunda otopsi yapılıp yapılmaması için hanfendinin bıçak hanımefendi dediği için öyle diyorum. Dalga geçmek değil derdim. Ee, bıçak değdirip değdirmemesi gibi kriterler olduğunu zannetmiyorum. Hani çünkü bir cinayet olsaydı mesela ya da e, böyle bir şüphe olsaydı hanımefendi ne diyorsunuz diye bir şey olmuyor bildiğim kadarıyla. Zaten otopsi yapılıyor. O da bir garip. Ee, bu arada sabahtaysa... Bir başka Özal haberi var. E, suikasti çözdük ama kapattılar. Özal'a 88'deki suikast için özel kalem müdürü işbaşarından çarpıcı açıklama komisyon kurulursa her şeyi isim isim anlatırım demiş. E, şu anda bağımsız milletvekili olan Feyzi işbaşarından bahsediyoruz. Şunları söylüyor Kartal Demirağ kongreye öldürmek için gelmişti. iki kişi daha vardı. Bu iş çözülürse gerisi çorap söküğü gibi gelir diyor ve şunları söylüyor. Ayrıca bu suikastın yapıldığını biliyoruz ama ambulansın gelip gelmediğini bilmiyoruz ama evet bu, bu gözümüzün önünde yapıldı. oldu. Yaralandı da elinden. Turgut Özal bu olayı çok kafasına takmıştı diyor iş, iş başaran. İşin peşine düştükçe iç ve dış bağlantılarını saptadık. Suikastın kodlarını ve kimlerin gerçekleştirdiğini isim isim çözdük. Bazı isimler karşısında şoke olduk. Tam harekete geçecektik. Ki, parti içinde 4-5 kişiden çok ciddi uyarılar aldık Baskılar yoğunlaştı Dinlemeyip devam etseydik çok büyük savaş çıkardı Özal hesaplaşırsak ülke karışır dedi Çankaya'ya hazırlandığı için sorun istemiyordu Dosya kapatıldı diyor Niye şimdi herkes birdenbire konuşmaya başladı deyip Neden şimdi sorusunu sorup kendi İngilizme <gülüyor> itmeyeceğim ee, Yani ortada böyle iddialar var ee, Adalet Bakanı Çalışma Bakanı'nın yanında kıvrılmış uyumuyorsa çünkü e, Çalışma Bakanı belli ki ya halüsinatif bir şeyler kullanıyor olmalı ara ara ya da çok e, fazla uyuyup bazen mahmur kalıyor. Çünkü daha önce de ölen işçilerle ilgili şey demişti güzel öldüler demişti e, acısız falan anlamındaydı galiba bu seferse üç günde çıkarırız neyse e, aklıma geldi sadece. <gülüyor> Ee, Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümüyle sonuçlanan uçak kazasıyla ilgili yeni iddiaları dikkate alan askeri savcılıkla soruşturma başlatmış. Biraz geç kalmış olduğu söylenebilir ama olsun. Geç olsun güç olmasın diyelim. Akıllarda şüphe kalmamalı demiş Genelkurmay Başkanı Koşan elinde iddialar üzerine böyle dediği iddia edilmiş. Şimdi burası da ilginç bir de BDP'nin Barış ve Demokrasi Partisi'nin Araştırma önergesi var. Tam bunlara eklemleyebileceğimiz bir haber de bu. Barış ve Demokrasi Partisi Siirt milletvekili Osman Özçelik bazı milletvekilleriyle parlamentoda düzenlediği bir basın toplantısında iki cinayetin araştırılması için meclis başkanlığına sunduğu meclis araştırma önergesini açıklamış. Biri Özdemir Sabancı cinayeti, biri de Üzeyir Garih. Cinayeti. Ee, yani Özçelik şey demiş milletvekili BDP milletvekili Kürt sorununun silahlarla ve bölgeye fabrika kurarak çözülemeyeceğini sorunun ancak demokratik yollarla aşılabileceğini vurgulamıştı diyor Sabancı. Sakıp Sabancı'dan bahsediyor herhalde ve çözüm için İspanya'daki baskı modelini önermişti diyor. Dönemin siyasetçilerinden Alparslan Türkeş'in de sakıp ağa çizmeden yukarı çıkıyorsun. Politikayı oyuncak mı zannediyorsun diyerek Sabancı'ya tepki gösterdiğini ifade etmiş. Ve hatırlanacağı üzere 1996'da Sabancı Center'da düzenlenen bir silahlı saldırıda Sakıp Sabancı'nın kardeşi Özdemir Sabancı, Toyota Sa genel müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefen'in öldüğünü Hatırlayalım, Onu da hatırlatmış zaten Özçelik, milletvekili. Cinayeti işleyenlerin binaya girmesini sağlayan Fehriye Erdal'ın da çaycı olarak hı hı. girmiş çünkü. Ee, onun nasıl yerleştirildiğini de hatırlayalım. Hatırlatmış zaten milletvekili. Susurluk kazasında Çatlı ve Çatlı ile birlikte ölen... Polis müdürü Hüseyin Kocadağ'ın yardımıyla işe alındığının da anlaşıldığını hatırlatmış. O yüzden çok bir sürü bir sürü bir sürü şey e, çıkmıştı. Fail ile ilgili de bir sürü bir sürü şey çıkmıştı. Ardından fail de esrarengiz bir şekilde suikastçilerden öldürülmüştü. Suikastçilerden Mustafa Duyar evet. 99'da cezaevinde öldürüldü. Kara Gümrük Çetesi lideri Nuri Ergin de Duyar'ı öldürme emrini Tuğ General Veli Küçük'ün verdiğini evet. söyledi. Çete de basına yansıyan görüntülerde devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü dedi diye de konuşmuş. Bu, bu da ayrı bir şey. Bir de Üzeyir Garih cinayetinin faillerinden Yener Yermez'in bazı güçler tarafından tehdit edildiği için cinayeti işlemek zorunda kaldığını <gülüyor> iddia ettiğini söylemiş Osman Özçelik. Ergenekon davası sanığı... Ümit Sayı'ndan ele geçirilen belgeler arasında Üzeyir Garih'in olay günü üzerinde bulunan gömleğindeki bıçak darbelerini gösteren bir şema yer aldı demiş. Dolayısıyla Yener Yermez'in Ergene sanıklarından Albay Fikri Karadağ'ın emrinde çalıştığı da anlaşılmıştır demiş. Bütün bunlar şansı oluyor değil mi? Bizim paranoyak aklımızın ürünleri. Evet. Yani şimdi neden bahsediyoruz? Sadece Bilmiyorum. Şöyle. Sadece hiçbir kim ne yapmışı ne yapılmışa şey bakalım sadece. Türkiye'nin en yüksek mevkiindeki siyasi mevkiindeki insan devlet mevkiindeki öldürüldü mü diye uzun zamandan beri tartışılıyor. Başbakanlıkta yapmış olan ve cumhurbaşkanı iken de ölen. Kur, Turgut Özal'dan bahsediyoruz. Ülkenin en yüksek komutanlıklarından birinin. Dört kuvvet komutanlığı var. Birinin başında bulunan bir adam Eşref Bitlis o general. O da şüpheli hatta çok şüpheli bir e, kaza ölüyor. Onun komutanları da öyle general. Bu bir, en yüksek sivil ve en yüksek askeri Mevkilerden bahsetmekteyiz e, Sivil hayatta Bir de yani Siyaset bir de iş hayatında e, Türkiye'nin en önde Gelen holdinglerinden birinin e, Başında bulunan insanlardan birinin de Muhtemelen Yanlışlıkla olduğu da ileri sürülüyordu Asıl e, en önemli Holdingin en önemli adamı Sakıp Sabancı Dilde yerine Kardeşinin öldürüldüğü e, Ülkenin en ee, önemli skandallarından biri olan e, susurluk ve ergenekon e, derin e, davalarının hepsinin de bunlarla ilintili olduğuna dair bağlantılar var. Biraz şey bir olay değil mi sence? Zor bir ülkede yaşadığımız kanaatinde değil misin? Ya bunu zor kelimesiyle tam açıklayamıyorum aslında. Ee, yani hani Özal öldürüldü mü öldürülmedi mi diye tartışıyor olmamız bile zaten hani mevzunun ne olduğuna dair çok net ee, yine aynı yere dönüyor ama hani e, yani Cumhurbaşkanı'nın öldürüldüğüne dair iddiaların ciddiye alındığı yıllar sonra söylendiğinde bile ee, kuvvet komutanlarının öldürülmüş olma ihtimalini hiç şaşırmadığımız üstüne üstlük işte Bunlar, cinayetler suikastları normal değil yani olabilir cinayet oldu. Yani Özdemir Sabancı öldürüldü bunu evet. biliyoruz iki kişiyle beraber. Bu tip cinayetlerin devletle bağıntılı e, olarak işlenmiş olması önce ihtimali. İntihar mı filan dendi sonra net olarak bir cinayete kurban gitti. Bu çocuğun üstüne yıkmışlardı. Falan hani e, Bütün bunlar gayet gayet ülkenin normu. Sıkıntı da burada zaten. Normu değiştirme gereği de buradan doğuyor. Ama e, bir yandan da neyin içinde olursak olalım. insanın alışma ve e, uyum sağlama kapasitesi inanılmaz bir. Ben daha çok bu tarafını görüyorum işin açıkçası. Evet bir an önce normalleşsek iyi olur. şideki mucizelerle yetinemeyiz herhalde değil mi? Bu mucize ne Şil'deki madencileri ne bizi ne hiç kimseyi kurtarmaz. E bakalım belki de hiçbir şey eskisi gibi olmaz tarafın dediği gibi. Mevzu buysa çok da iyi olur. Yani üzülecek bir şey yok haksız çıkmakta. Tabii çok sevinçle karşılayabiliriz. Ara verelim şimdi.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 Ama tabii bu konuların önemli bir kısmı senin uzmanlık alanına giriyor. Çin-Türkiye arasındaki ilişkiler, uluslararası ilişkiler, ilişkiler babında ne oluyor gibi. Mesela Sincan olayları sonrasındaki evet. şey gibi. Ben iktisada bir de fırsat kalırsa meraklı olduğum için bu silah işine değinmek istiyorum. Evet. Şimdi İki tane ayrı olay var. Fakat Türkiye açısından bakacağız ikisine de. Bir tanesi Türkiye'nin Çin olan ticareti filan yani o doğal olarak böyle. Bir de Çin'in dünyada ki şu anda bir rahatsızlık doğuran konumun nedir? Yani ne oluyor da Çine ya böyle yapma diyorlar.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 Evet yani zaten şeylerde muazzam intihar oranlarının bulunduğu ve tamamen yani insanlık değil görülmemiş şartlarda yaşatılı, yaşatıldığı da biliniyor işçiliğinin. Yani ben tabii böyle Çin'i bilen biri olarak konuşmam söz konusu değil ama ben oraya gittim. Yani epeyce de bir dolaştım Çin'de. E, hakikaten Türkiye'de o şartları...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 Yani bizim ihracatımızın ithalatımıza oranı %13. Bizim toplam ihracatımız içinde Çin'in payı %2, toplam ithalatımız içinde Çin'in payı %9. Bu 2010'un ilk e, 8 ayı. Ama 2009'daki durumu söyleyeyim. Pek değişmiyor. İhracatımız içindeki payı %1.6, ithalatımız içindeki payı %9'muş. Yani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 Ee, ciddi Hem de Amerika ile karşılaştırılmayacak derecede ciddi bir şekilde dış ticaret açığımız var ee, Çinle ee, şimdi bir laf çıktı dediler ki bu e, anlaşma bir imzalandı galiba sadece lafıda geçti İşte bu ülkeler kendi paralarıyla e, ticaret yapabilecekler yani evet, dolarla başvurmadan başbakan da söyledi galiba Yuan'la evet, evet. ve Türk lirasıyla evet. karşılık şimdi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 Cari hesabıyla da alsak öyle. Fakat şöyle bir şey düşünelim. Çinler Türkiye'ye yaptıkları ihracattan elde ettiği parayı geri götürmek istemiyorsunlar. İstemiyor olsunlar. Mesela devlet tahliye alsınlar. Türkler verip alıyorlar. Bir sakınca var mı? Yani Türk zatına uygun bu. Alabilirler. Evet, dünyada Hiç da yaptıkları şeylerden biri de bu değil mi? Amerika'nın şey alacağına bize alıyor. Çinler açısından şey mi manasız mı? E, hayır şöyle söyleyeyim. Türkiye iktisat politikasında ciddi olduğu müddetçe bir de tabii Çinle siyasi olarak buluşmadığı müddetçe o doğal şey doğal yani e, biraz daha yüksek getirili olan ama Amerikan kağıtlarına oranla daha riskli olan bir e, kağıdı alabilir çünkü getirisi yüksek. E, bunu da e, miktarınız, işte portföy teorisini onlar da biliyor herkes biliyor ne kadar alacağına karar verir. Pis bir sakıncı yok. Büyük olasılıkla Çinliler böyle bir şey düşünüyorlar. Yani Türkiye'den kağıt, yani ben devlet kağıdı dedim. Belki başka de alırlar ama ben ilk aşamada daha çok devlet kağıtlarını alamayı düşüneceklerini söylüyorum. Şimdi niye alıyorlar? Yani bir şey kaybetmezler mi? Kaybetmezler çünkü Çin parasından bir farkı var Türk parasının, convertible. Ee, ne zaman o Çin firması, işte Çin Devleti, Merkez Bankası kim aldıysa yani...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 Olmayan bir uçağı yani Türkiye'ye gelmek için uçaklı satın alıyorlar diye gibi ge komik geldi. Yanlış haber. Ya. Yanlış. Yani şimdi bunu, Türkiye'de yanlışlara bir şeye dikkat etmek lazım. Hani yanlışın amacı da yok. Ee, bu, bu Göz göre göre yanlış. Yani herhalde biri Ruslarda ne uçak var Çinler'de o var diye yazıyor herhalde. Çünkü MIG-29 geliyorum. Eğer ciddiye alırsanız tehlikeli bir boyutu var. Bizim civarımızda o taraftan MIG-29'a gelebilecek hava kuvvetlerinde MIG-29 kullanan ülke İran.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 Askeri teknoloji alanında bir işbirliği var. Onu da şey yapayım yeni de değil yani böyle on küsur yıldır var. E, WS-1 diye e, adlandırılan bir Çin füzesi e, Türk e, şeyinde, e, Türk e, şeyle ortak olarak geliştirildi ve şu, e, yani yeni bir isim verildi ve Türk ordusunda kullanılmaya başlandı bu şeyde. Böyle bir ortak füze geliştirme programı var. Yalnız bir şey karıştırmamak lazım. Füze deyince İran akla geliyor. Türkiye hiçbir zaman İran gibi böyle işte 1500 kilometrede birlerini vuralım falan diye füze yapmadı. Bu füze savunma füze. Menzili 150 kilometre olan bir füze. De. Dolayısıyla uluslararası anlaşmalar çarşı. Şimdi her ülkenin sahip olabileceği, savunma silah olarak kabul edilen bir silahtadı silah. Yani, yani ne İran'istanı rahatsız eder, ne Mısır rahatsız eder e, ya da rahatsız ederse bile e, hukuka uygun bir durum var. işte e, yani ama tabii e, yine de mesela yine rahatsız olabilirler insanlar. Ama böyle bir şey, bir işbirliği var ve bu işbirliğinin de ortaya çıktı.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 bir e, hava vermek e, gereği gördü ve Çin'i önemsediğini işte, e, söyledi. E, Karşılıksız da kalmadı yanlış anlamadıysam. Yani Çin'den de gelen mesajlar evet. e, sıcaktı. Fakat e, bir şeyin altını çizeyim. Bu ziyaretin e, senin de vurguladığın gibi temel noktası siyasi konular değildi. Yani işte Uygur meselesi hiç konuşulmadı. Bu silah filan olayları. Şey galiba. meselesi de hiç konuşulmadı. Tabii Nobel, 2010 Nobel Barış Ödülünü kazanan muhalif Liu Xiaobo'nun durumu da. Vallahi bu Nobel Ödülü konusunda ben bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> e, bu Nobel Ödülünün kime verildiğini ben giderek çözmeye başladım. Kendi hükümetiyle veya politikacılarla başı derde girenlere veriliyor. Şimdi bu adamın ne verildi? Çinle işte muhalif hapiste de değil mi? Evet, hapiste evet. 11 yıl. E peki şimdi iktisat ödülü kime verildi? Amerika'dan iki kişi verildi. Peter Diamond, e, Başkan Obama tarafından e, Federal Reserve ve işte Board'ına üye olarak teklif edildi ve Senatoda Cumhuriyetçiler tarafından bu konuları bilmez diye engellenmeye çalışıldı. E, onlar bilmeyen daha iyi adam değil. Nobel aldı. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şey daha söyleyeyim. Yani Ben herkesi tanımıyorum ama Peter Diamond önemli bir iktisatçıydı. Yani alması da şaşılacak bir yere değil. Sürpriz hiçbir şey bilmeyen adama Nobel verdiler. Hiç kimse demedi. Fakat Amerikalı Cumhuriyetçi senatörün gerekçesi müthiş. Yani Bu adamın bilgisi buna yetmez gibi. Bir senatör de bir bilim adamının ne kadar bildiğini biliyor. Öneri yani evet, bir şey. Yani çok... mi? Ona da Nobel verdiler. Dolayısıyla şimdi Nobel almak istiyorsan, e, bizim emekliler tek olmuyor biz de. Çünkü herkesin siyasi iktidarlarla arası bozuktur. Yani bu değil hepsinden. Yani o kadar çok ki yani Nobel ödülünü tonla vermeleri lazım. <gülüyor> evet. Peki çok teşekkürler. <gülüyor> ben de teşekkür ederim. Hasan Erseli Ekonomi Notları Açık Kaste. Hip hugging Annie, come on and go with me. They got a hip hugging party just across the street. They are hip hugging. They are hip hugging. Can you do it, baby? Can you do it now? If you don't know how to do it, I'll be glad to show you how. Everybody over there, they got to have soul. They don't want no squares over there on the floor. They are hip hugging. They are hip hugging. Can you do it? Baby, can you do it now? If you don't know how to do it, I'll be glad to show you how. Mary Jo from Chicago. She over there stealing the show. But don't let nobody play you cheap. I know you got soul. That you don't need Put on your jeans And your high sneakers too Cause when you get there I do what everybody do They're hip-hugging They're hip-hugging Can you do it? Baby, can you do it now? Can you do it? They are hip -huggin. They are hip -huggin. Baby can you do it Baby can you do it Robert Parker'dan Hep Hugging adlı parçayı da dinleyerek devam ettik. Parker'ın 80. yaş gününü de ikinci bir güzel parçayla New Orleans Funk adlı albümden aldığımız bir parçayla da şenlendirmiş olduğumuz düşünülebilir ya da söylenebilir evet açık radyo 94.9 ve devam ediyoruz saat 9.41 demin Hasan Ersel ile Çin-Türkiye ilişkilerinden kalkmışken biraz da Çin'den de biraz daha fazla bahsetmek fırsat da doğdu şeyde bir türlü yeterince kapsama imkanı bulamamıştık 2010 Nobel Barış Ödülü bu yıl Çinli muhalif Liu boya verildi. Kendisi 11 yıl hapse mahkum olarak 2009'da hapisteydi. Niye? Çünkü barışçı, bir, barışçı yollarla siyasi değişim talep eden bir adam. Ve sadece bu sebeple hapishaneye yollandı. Aynı zamanda karısı da da internetteki sosyal paylaşıma Twitter üzerinden yayınladığı mesajıyla... Başkent Pekin'de ev hapsinde olduğunu doğrulamış. Çok müthiş bastırıyor Çinde yani. Hı hı. Telefonla da ulaşlamamış kendisine karısına. E, mesajında şey diyormuş Twitter'da. Dostlarım evime döndüm. 8 Ekim'de ev hapsine alındım. Birini ne zaman göreceğimi de bilmiyorum diye. Cep telefonu kullanım dışıymış. Yalnız şey mesajda şey diyor. Sha boy gördüm. Dokuzunda kendisine ödülü kazandığını söyledim. Daha fazlasını daha fazlası daha sonra söyleyeceğim. Lütfen Twitter sayesinde iletişim kurmama yardım edin demiş. Freedom Now da Amerika İnsan Hakları Ö Örgütü de dün akşam saatlerinde Lucia'nın karısının Pek'inde, Beijing'de ya da ev hapsine alındığını belirtmişti. İlginç bir şey daha olmuş. Bu da BBC. E Den aldığımız bir haber bu bir, bir öncekini Ajans France Press'ten aktarmıştık bir başka ilginç şey de 23 Komünist Partisi'nin veteranlarından yaşlı üyelerinden biri bir mektup yazmışlar ve ülkede artık bu ifade özgürlüğüne bu kadar baskıya son verilsin sansür kaldırılsın demişler özellikle de işte Liu Xiaobo'nun Xiaobo Ödülünün kazanmasından sonra yankı yarattı. E, yaratması bekleniyor. Mektubu yazanlar Çin'deki mevcut sansür sisteminin bir rezalet olduğunu, skandal olduğunu söylemişler ve bir utanç kaynağı olduğunu da belirtmişler ve diyorlar ki kararmış siyah e, görünmeyen kara eller propaganda departmanı oluşturuyorlar bakanlığını ve hı hı. Hepimizin hayatını karartıyorlar demiş. Anayasamızı ihlal ediyorlar ve şöyle şeyler oluyormuş. Çin usulü de böyle gelişiyor bu herhalde. Telefonla şu ya da şu insanın eserleri yazdıkları basılamaz. Hiçbir yerde konamaz. Medyada da kitap olarak da basılamaz diyorlarmış. Ya da şu ya da şu olay medyada yer alamaz Bu ya da şu olay olmadı diye telefonlar geliyormuş. Bu adlarını da bırakmıyorlarmış bunu söyleyen resmi yetkililer, sansür yetkilileri. E, ama elbette korunmalıdır tabii. Ajanların da herhalde e, kimlikleri güvenlik sebebiyle Bunu anlıyoruz ama ya yani e, biz Türkiye'de bunların aslında çok benzerlerini hani yaşadığımız ve. Be Tartışma olarak da aslında işte e, güvenlik gerekçeleri vesaire bu tip işte çalışanların güvenliği vesaire gibi şeyler gösterilerek böyle şeyler olduydu değil mi? Evet çok yani çok uzun süre yaşandı işte Noam Chomsky'nin de söylediği gibi ya yani başka bir ülkede olsa İsmail Beşikçi'nin 16-17 yıla varan hapis cezaları dünyanın en büyük kahramanlarından, özgürlük kahramanlarından biri olurdu. Burada... Çez geçiyor Kim olduğunu bile e, doğru dürüst bilmeyen milyonlarca insan var Beşikçi'nin. Ve Beşikçi yalnız değil. Onun gibi sayısız insan var. Yani burada ah Çin'de neler oluyormuş bizde hiç olur mu böyle şey demek gibi bir durumda değiliz. Hı hı. Ama gene Chomskin dediği gibi de bir gelişme de var. Mesafe alındığı da söylenebilir. E, yani... Çok ıı, parlak bir durumu yok Çin'in ve şimdi bunun ne etkisi yaratacağını da tartışmışlar BBC haberde. Yani sansürciler şimdiden Twitter ıı, üzerinden silmeye bile başlamışlar değişik internet mesajlarını. Zaten silmeye baş girişmişler bile. Hı hı. Bunda ne kadar etkili olacağı bilinemez diyorlar ama işte biraz önce Hasan Ersel'in de belirttiği gibi on binlerce elli bin kadar senede eylem oluyormuş. Yani bu daha bir şey değil tabi. Ve gittikçe de yüklenmeye halk hareketlerinin yükselişine de tanık olduğumuz söylenebilir. Bir de ilginç bir şey vardı. için demişken Greenpeace bu Dalyan'da gerçekleştirdiği saha çalışmasını tamamlamış. Ve e, temizlik çalışmaları o müthiş bir petrol faciası da olmuştu orada. O da halloldu de, demişler ama 60 bin ton petrol toplanmış 20 bin balıkçı çıplak elleriyle ve ellerindeki hasır sepetleriyle gerçekleştirmişler. Halbuki tamam dendikten önce mi sonra mı toplanmış bu? Hani tamam toplandı dedikten. Yok. Önce ha. tabii ama o mesela 1500 evet, ton petrol sızdığını resmi açıklamışlar. Halbuki 60 bin ton ve daha da fazla olduğu da tahmin ediliyormuş. Yani sonuç olarak petrole olan aşırı bağımlılığımızın bu tarz petrol sızıntılarına yol açması kaçınılmaz diyorlar. Çin ve bütün dünyanın fosil yakıtlarından uzaklaşması gerekiyor diye de bir... Açıklama yapmış Çin iklim kampanyası sorumlusu Greenpeace'in Yang, Yang Ailun. Bu arada bir de bağlı bir haber daha vereyim bari. BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel ve arkadaşları da Türkiye'de iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileri göz önünde bulundurularak... ...yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin araştırılması... Ve kapsamlı bir yenilenebilir enerji kanun taslağı oluşturulması için meclis araştırması, açılmasını talep etmişler. Küçük ama önemli bir haber diyebiliriz. Hazır hak aramaktan bahsetmişken, aslında dün bahsettiğimiz bir haberinde bir ayrıntısı daha ortaya çıkmış. Bugün Taraf gazetesinde var. Hafta sonu gerçekleşen, Pir Sultan Abdal Derneği'nin çaresiyle gerçekleşen, Alevi mitingi ve e, burada bir işte dün yine söyledik işte dershaneden boya atmak gibi e, provokatif eylemler olmuştu. Bunun dışındaysa e, silahlı külahlı insanlar yakalanmıştı. Bununla ilgili yeni ayrıntılar var. şimdi bugünkü gazetede e, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sultan Gazi Şubesi Başkanı Göksel Fidan yakalamış e, durumu. Şunu anlatıyor, uzman çavuş olduğu iddia edilen şahsın silahına mermi sürdüğünü görünce müdahale ettik, silah almaya çalıştık, ancak bize vermemek için direndi. Mermi de sürmüş yani. Bunu üzerine fark ettik diyor. Hmm. Ee, yanındaki fidanın yanındaki başka kişi diyor ki e, kendisi bize karşı koydu, hatta tehdit edecek kadar e, ileri boyuta geldi, silah almaya çalıştık, ancak bize vermemek için direndi. O sırada polis ekipleri gelerek olayın büyümesini önledi. Uzman çavuş polis müdahale sırasında ise silahını yanındaki bayana teslim etti... ...ve yanındaki bayanın karısı olduğunu ileri sürdü. Ancak polislerin yaptığı aramada her ikisinde kimliği bulundu... ...ve evli olmadıkları anlaşıldı diyor. Burada bitiyor mu dersen bitmiyor. yani. Dün de, de bu, bir kısım bunların ayrıntılarının ipuçlarını vermiştik. Yani gittikçe daha doğrulanan mevzu. netleşiyor. Evet, onu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ee, bu arada uzman çavuş KD... E, direnmiş karakolda da polisle muhatap olmakla ilgili. Bunun üzerine askerlere teslim edilmiş. Ardından da serbest bırakıldı. Peki ee, nasıl serbest bırakılıyor? Ben bunu anlamakta biraz güçlük çekiyorum. Sadece sen değilsin anlamakta zorluk çeken. Fevzi Gümüş de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı da demiş ki, bu kişilerin neden serbest bırakıldığı ve neden eyleme katıldığı konusunda emniyet ve jandarma istihbaratı hala bir açıklama yapmadı. Bu kişilerin arkalarında kim var? Bağlantıları ne? Bir an önce aydınlatılmalı demiş. Ruhsatsız da olduğuna dair de bir ayrıntı var galiba yine silahın. Silah ruhsatsız evet ee, böyle bir durum var. Uzman çavuş KD dışında ÖK'nın da yanındaki kadının da bir tane silahı var. Baretta marka ee, ve ÖK ayrıca konuşmuş taraf gazetesine olayı dışarıda oldukları için konuşabiliyorlar. Provokasyon yapmak için Alevi eylemine katıldığını söyleniyor. Bunlar gerçek dışı. Uzman çavuş arkadaşım ve aile dostlarımla eğlenmeye gitmiştik. Alevilerin eylem yaptıkları yerde ateş yakıldığını görünce ısınmak amacıyla eylemcilerin arasına katıldık. O sırada uzman çavuş olan, Ateşinde üstünden atlama kıdrelleş sanmış olabilirler mi? Söylüyor sebebini. Isınmak için gitmişler. Hmm. Yani bir grup Eğlenme e, için gitmişler ama üşümüşler e, Bir grup olarak eğlenmeye gitmişler e, Bu eğlenmek üzere giden grubun içinden Alevilerin ateş yaktığını gören Uzman çavuşla Öka ne, silahlarıyla, olabilirler silahlarıyla Bilmiyorum ama Bellerinde silahlarıyla gruptan ayrılan iki kişi var Üşüdüğü için gidip ateşin Başına geçiyorlar ve ardından O sırada Uzman çavuş olan arkadaşım Silahın kendisini rahatsız ettiğini söyledi Ben de Ver çantaya koyayım dedim. Daha sonra Niye poli... rahatsız ediyormuş ya batıyor mu? E şimdi ateşe doğru çömelip eğiliyorsun ya herhalde ondan e, yani popo kemiğine batar o tahminen. O olabilir. E, ya yani, tam o sırada tabii uzman çavuş arkadaşın silahından rahatsız olup e, kadında aa ver çantama koyayım. Zaten benim çantamda bir tane barretta var diye buraları ben uyduruyorum. O söylememiş. Daha sonra polisler müdahale etti. Emniyette ifadem alındıktan sonra bırakıldım diyor. Bence en bütün bu olayda e, her şey son derece inanılır ve normal. Bırakılmaması çok şaşırtıcı olurdu. Aynı kanaatte de, değil misin? Vallahi değilim ya. Yani nasıl hmm. bırakabilirler? Ortada e, toplu bir eylem var. Eylemliğin içine giren ruhsatsız silahlı silahlarla iki kişi var. var. Ve e, müdahale eden insanlar iddiasına göre. Bir ruhsatsız mı? Belki o zaman o ruhsatlıdır ve sorun yoktur. Bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Ha, öyleyse sorun yok zaten. Ruhsatlı silahlarla eğlenmeye gidip ateşte ısınmak falan normal o zaman. Tabii tabii. Bunlar zaten dünyanın en normal şeyleri. Yani e, müdahale edenlerin doğrudan söylediği şey e, mermi verdi. Namlu'ya ve biz bunun üzerine görüp müdahale ettik diyorlar. Ee, ardından polis geliyor falan filan. Ee, ikisi yalan söylüyorlar. Yok e, biz evliyiz de geçiyorduk da falan filan belki de geçiyorlardır Evliydi. ama Derkimi evli de derdi. değiller. Silahlar ruhsatsız hmm. ya da en azından evet, biri değil. ruhsatsız. Ee, verdikleri ifade e, eylemin yanından geçiyorduk, üşümüştük, ateşin başına gittik. O arada silah battı. Ee, yani bunları bırakabiliyor olmakta bir gariplik var tabi. Ama bu kime sormamız gereken kısım? Yani ee, herhalde hem... Şirkete şahsen müracaat edeceğiz. <gülüyor> i̇şte hangi şirket? Yani bir birisi asker olduğuna göre genelkurmay başkanlığı, başbakanlık yani özetle. Diğeri ise e, sivil olduğuna göre İçişleri Bakanlığı. İkisini birden mi sormak gerekiyor yoksa sadece başbakanlığa sorup toptan cevap alabilir miyiz bununla ilgili? Yok, şahsen tek tek müracaat edeceğiz. Mesela şeye de soracağız. Uyuşturucu bir madde yasa kapsamına alınması aylarca sürdüğü için polis hareket edemiyormuş. Mesela uyuşturucu ticareti yapanlar. E, havalimanında mesela 10 kilo uyuşturucu yakalanmış ama yasal boşluk yüzünden serbest bırakılmışlar. Ee, ya Benim bildiğim kadarıyla Türk Ceza Kanunu'nda bu biraz kolay değil çünkü uyuşturucu maddeler diye bir tanımlama yok. Uyuşturucu maddeler diyor Türk Ceza Kanunu. Bunların neler olduğu hakim kararına bağlı. Yani bir gün maydanoz da uyuşturucu madde olabilir mesela. Olmaz tabii ama teorik olarak olması mümkün. Ee, yani o Kanun yüzden ya, kanunda şey yok çünkü. E, eroin virgül, kokain virgül, alkol virgül falan gibi bir şey yazmıyor. O, ama olsun yani ama mesela olsun. amfetamin türevi bir uyuşturucu madde yakalanan maddenin adli tıp, tıp uzmanlarınca yapılan incelemesinde bu da zamandan bir haber. Salih Sarıkaya'nın haberi e, amfetamin türevi bir uyuşturucu madde olduğu tespit edilmiş ama uyuşturucu olmadığı öyle tanımlanmadığı için serbest bırakılmışlar. Öyle diyor haberde. Yani buna işte mahkemenin takdiri falan filan gibi kelimelerle bakıyoruz. Ama tabii zamanda gençleri koruma sahikiyle hareket eden bir gazete olduğu için bu tip uyuşturucu haberleri genellikle oralarda çıkıyor zaten. Yani çünkü TCK'ya göre mantıklı değil bu haber. Yani açıp bakmak çok kolay. Ben baktım çünkü dün de internet sayfalarında vardı. Acaba yasa mı değişti? Madde madde mi tanımlıyor? Yok öyle bir şey yok. Yasa aynen durduğu yerde Dolayısıyla duruyor. Dolayısıyla bu haber de çok doğru değil zamandaki. Yani uygulamada doğru olabilir ama bu yasayla ilgili bir boşluk değil. değil. Çünkü yasa zaten dolulukla dolu şey anlamında. Yani dediğim gibi maydanozu bile teorik olarak uyuşturucu maddedir diyecek bir hakim çıkar da yargıtay ha evet derse uyuşturucu madde olarak kabul ederiz. Evet yani kimisi kanundaki değişiklikler ihtiyacı içinde kimisi de bazı göz yummalar. Bu arada hukuki meseleleri söylerken ilginç bir şey daha var. Mavi Marmara'dan e, İsrail aleyhine dava açılmış. Bunu biliyor musun? Yolculardan. E, ama Türk değil. Bunlar e, Fransız yolcular. Açmışlar, hı hı. aktivistler. 9 Fransız Marmara, Mavi Marmara gemisinde İsrail aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Hollanda'nın Lahey kentindeki Bugün dava açtılar diyordu haber. Anadolu Ajansı haberi insanlık suçu işlediği şikayetinde bulunuyor İsrail'in. Birleşmiş Milletler raporu bu konuda ellerinde kanıt olarak kullanabilir evet, zaten belki onu da dikkate alıyorlardır. Bu, bu başvuruda bulunanların avukatı Fransız Lilian Glock basına yaptığı bir açıklamada davanın... Kimen aleyhine açıldığını söylemiş. E, saldırıyı haklı göstermeye çalışan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Ehud Barak ve Genelkurmay Başkanı Gabi Ashkenazi. Dava, hedef alıyoruz davada demiş. Zaten Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda senin biraz önce işaret ettiğin gibi gemiye yapılan saldırıda mağdur olanların İsrail aleyhine dava açmak için ellerinde yeterince kanıt olduğunu açıklamıştı. Çok ağır ve önemli bir rapordu aslında o. Fakat İsrail aynı kanatta değil. Onlar kendilerine karşı yapılmış bir komplo ee, olduğunu, olduğunu ileri sürüyorlar olduğunu... zaten başından beri. Yani dokuz ölü var nasıl öldürüldüklerine dair otopsi raporları var. Ee, ve komplo diyorsunuz ve bunlar eşit birer Tam iddia olarak tartışılıyor. Tam miden cinayet olduğunu da e, hatta yakın olduğunu mesafeden söyledi. baş, göğüs gibi yerlere e, çok sayıda atışla öldürülen insanlar var o gemide. E, şeyde mesela bu konuları biraz daha sürdüreceksek e, 90 yaşındaki en kıdemli Beyaz Saray muhabiri Helen Thomas işinden 50 yıl tam 50 yıl yaptıktan sonra işinden atılmıştı İsrail e, ve ilk kez konuşmuş. Bu ülkede İsrail aleyhine konuşan ayakta kalamaz demiş. İsrail'in Filistin'den defolup gitmesi gerektiğini de söylemişti. Alan Thomas ilk defa dün bir radyoya, radyoda demeç vermiş WMRN radyosuna. Ve e, sözlerinizden pişman oldunuz mu görevden atıldığınız için filan atıldıktan sonra demişler. Yok ne düşünüyorsam onu söyledim zaten demiş. İlk iki hafta yalnız zor geçti demiş. Yani bir çeşit komadaydım demiş. Çok zor oldu demiş. 50 yıldır evet. Boyasaray muhabiri kolay bir iş değil. Ancak ondan sonra komadan çıkabildim. Ama şunu da kesin söyleyebilirim. Bu ülkede İsrail aleyhine konuşan ayakta kalamaz demiş. Size e, Yahudi düşmanı antisemit olduğunu söyleniyor ne diyorsunuz deyince. Yani meslek yaşamı sırasında 10 Amerikan başkanını izlemiş. Şaka <gülüyor> değil yani gazeteci olarak. E, saç sapan konuşmayın demiş. Antisemitik olduğunu söyleyenle soranlara da. Bu arada e, El Mundo gazetesinin porno gazete olduğunu biliyor muydun? İspanya'nın saygın gazetesi El Mundo'nun mu? Porno gazete. Lütfen saygın falan deyip e, durumu meşrulaştırmaya çalışmayalım. Yoksa suçu övüyor olma ihtimalimiz var Türk Ceza Eyvah. Kanunu'na göre. Bir dakika dur. Tam çıkar ayak. <gülüyor> yani Başımız yapacak bir şey yok. Abi. Ben sadece e, söylüyorum. Beş aydır e, erişimi kapalıymış. Biz El Mundo'ya girmiyoruz İspanyolca bilmediğimizden ama e, girmeye çalışan birileri herhalde ağzı açık kalıyordur. E, sebepse müstehcen yayın yapıyor olması El Mundo'nun. Allah Allah. Evet çünkü Baykal'ın bu kaset görüntülerini yayınlamış. El Mundo internet sitesinde bunu sen internet sitesini kapatı vermişler El Mundo'nun beş aydır da müstehcen bir site olduğu için kapalı. Türkiye'dekileri de kapatmışlar mı çeşitli sitelerde seyrediliyordu. Evet ve haber sitelerinden seyrettiğimi hatırlıyorum ben ama yok öyle bir şey olmamış. Devlet Baba El Mundo'yu işte pornografik bulmuş. Tabii neyin porno olduğuna karar vermek, Pornonun seyredilmemesi gerektiğine karar vermek. Bu Sonra, bir hangi mahkeme? Ver, belirtiliyor mu? E, Açık içine bakayım istersen. Adını tabi. E, yani ben bu gibi haberlerde lazım. mutlaka mahkeme kararının da e, mahkeme veren karar veren mahkemenin de belirtilmesi iyi olabilir yani. Ama vermez. Doğrudan Telekomünikasyon iletişim Başkanlığı tarafından kapatılmış hmm, galiba. Güzel müstehcen bularak Mayıs ayında sayfayı kapatmış mahkeme kararı gerekmiyor mu bunun için ama hayır gerekli görülen durumda tip de yapabiliyor ya o işi telekomünikasyon iletişim başkanlığı e, El Mundo da bu durum üzerine bunu öğrenince 5 aydır görüntüleri sitesinden kaldırmıyor çünkü e, size mi soracağım ne yayınlayacağım basın özgürlüğü var gibi saçma sapan şeyler söylemişler terbiyesiz bu insanlar e, ve kaldırmamakta direniyor diyor haber Türkçe'de bu arada Olcay Ay Dilein haberi bu haber. Ee, şey YouTube gibi yani. Hesap da vermiyorlar bir de gelip Evet. Türk makamı. Yakında olur. daha zorlarlarsa çıkı verir Bakanım. Vergi vermiyorlar Türkiye'de falan da der. Ee, olur olur niye olmasın. Gazete görüntüleri kaldırmama konusunda direnç gösterdi. Kaldırmamamak konusunda direnç gösterdi. Bu görüntüleri kaldırırsa yasakta kalkar demiş kadar basit. İşte o kadar. Yola gelmeyi öğrenemiyorlar. Ama ee, abi bir şey söyleyeyim mi? Öğrenecekler. Tabii ki öğrenecekler. Bir gün herkes Türk olacak. En azından kafacı olmazsa iyi olur. Buysa eğer Türk kafası diyeceğimiz şey. Çünkü ayıp yahu. Yani da <gülüyor> kapatmış adamlar bildiğin. Beş aydır da kapalı. Bir de çıkıp kaldırsınlar görüntüyü açalım falan gibi. Rahat konuşan da tip yetkilileri var. İsimleri keşke olsaydı da tek tek ansaydık ama bari hani eş dost görünce ya ne yapmışsın ayıp değil mi derdi. Bu durumda böyle yaptıklarına göre ne, ne diyeceğiz bilmiyorum. Var kapatalım en iyisi ve gidelim çünkü. Müstehcen bir görüntü var mıydı bu arada Deniz Baykal'ın e, kaset görüntülerinde? Hani kişisel hayatın gizliliği, özel hayat vesaireyi anlıyorum ama yoktu ki öyle bir şey. Konuşamam. Bir müsteşenliğe itiyorsunuz Ömer Bey. <gülüyor> evet. Bu arada da son bir haber vereyim. Mısır, Gazze'den Türkiye'ye gitmek isteyen Filistinlilere izin vermemeye başlamış. Yasak uyguluyormuş. Haberin olsun. Son 10 gündür Türkiye'ye gidiş vizesi alan Gazzeliler, Refah sınır kapısından geri çevriliyormuş. Bilmiyorum. Gerekçelendiler. Gerekçe ve gerekçe göstermemiş. Öyle istemiş Mısırlı yetkililer. E vardır bildikleri. Yani niye o olmasın ki? Allah Allah. İyi yetkili e, değil mi onlar? Yetkililer ve yetkilerini kullanmakta yerden göğe haklılar. Yani diyecek bir şey yok. Haberde zamandaki haberi de verdik mi? F-35 projesinde 4 Hayır, milyar dolarlık be. ek maliyet. E, son haberiniz olsun. on %15 zam geliyor. Ee, ...maliyetin dört katına evet. çıktığı için de... ...bayağı ciddi bir protesto ediliyormuş galiba... Evet. ...çeşitli kuruluşlar tarafından... Tabii ...buna karar veren hükümet değil... ...Fırıncılar Federasyonu... ...ama Cumhuriyet'e soracak olursanız... ...hükümet emeklilere yaptığı zamlı ...daha vermeden bu şekilde geri alıyor... ...neyse bu değil de haber... ...sıçrayıp duruyor kafam... ...Zaman Gazetesi'nde bugün... ...manşet F-35 projesi de 4 milyar dolarlık... ...ek maliyet krizi... ...gördüğüm en uzun manşetlerden biri bu arada... E, Uçağında bir F-35 var beyazlığın ortasında sayfada. Ne, sağa doğru mu uçuyor? Sağa doğru. Doğuya gidiyor yani. Hmm, bak böyle düşünmemiştim. Doğru bu uçak i̇şte nereye gidiyor? İşte meselelerini benden öğreneceksin. <gülüyor> Çok tecrübem var. Ama yani soldan sağa yazılan bir ülkede sola doğru giden bir uçak gerçekten garip olabilirdi görüntü. Neyse. Yani öyle olmayabilir anlamında. Yanlış anlamayın. <gülüyor> Türkiye'nin de üreticisi olduğu F-35 uçağı projesinde ek bütçe krizi yaşanıyormuş. Proje için 10 milyar dolarlık bütçe ayıran Türkiye'ye maliyetler gerekçe gösterilerek 14 milyar dolar fatura çıkarıldı. İnanabiliyor musun? Terbiyesizlik bu. Bu da müstehcen. Ee, yani genellikle bu savunma projelerinin böyle kötü bir huyu var. Asla söylenilen para bitmiyorlar. Neyse. Bunun üzerine savunma sanayi Müste müsteşarlığı genel kurmayın isteğiyle hazinenin kapısını çaldı. Görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken hazinenin takacağı tavır projenin gele geleceğini belirleyecek. Protesto zamanı, savaş karşıtları için, bütçede e, hakkı olduğunu düşünenler için, %15 zam geldi emeklerin parası gidiyor diyenler için, herkes için tam da protesto zamanı. Çünkü e, niye Türkiye'nin savaş uçakları üretmek üzere para harcı olduğunu ve 10 milyar, 14 milyar gibi dolar basında... Tarihin... En pahalı silah projesi olduğunu da evet. Hasan Ersel belirtmişti bize net olarak. Yani bu paraların harcanmaması ihtimali var bu durumda. Eğer bir dakika diyebilecek kadar yeterli örgütlü tavır alabilirsek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bilginiz olsun. Bu üzerine gidilesi bir konu herhalde. Evet böyle bir provokatif çağrıyla da bitirelim programımızı. Pistol Pack'in Mama çalalım bunun üstüne de uygun gider silahlardan uçaklardan bahsetmişken. Ama asıl çalma sebebimiz Bing Crosby'nin ölüm yıl dönümü olması. 1977'de bugün ölmüş kendisi 74 yaşında hayata veda etmişti. Hem oyuncu olarak çok tanınmış biri hem de popüler müziğin en tanınmış şarkıcılarından biriydi. 1926'dan 77'ye kadar yani tam yarım yüzyıllık bir kariyer, yarım yüzyılı aşkın bir kariyeri vardı. Burada Andrew Sisters'la birlikte söyleyecekler. Bing Crosby ve Andrew Sisters. Pistol Packin' Mama geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down Pistol packin' mama, lay that pistol down Oh, drinkin' beer in a cabaret, was I havin' fun Until one night she caught me right, now I'm on the run Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down Pistol packing, mama Lay that pistol down Oh, I see you every night Bing and I woo you every day I'll be your regular mama And I'll put that gun away Oh, lay that pistol down, babe Lay that pistol down Pistol packin' mama Lay the thing down before it goes off and hurts somebody Oh Oh, she kicked out my windshield and she hit me over the head She cussed and cried and said I'd lied and she wished that I was dead Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down Pistol packin' mama, lay that pistol down We're three tough gals From deep down Texas way, we got no pals They don't like the way we play. We're a rough, rootin', tootin', shootin' trio, but you to see my sister Cleo. She's a terror, make no hair but there ain't no lassie fair. Here's what we tell her: I Lay that pistol down, babe. Lay that pistol down. Pistol backin', mama. Lay that pistol down. The Revenuers came The draw was slow, so now they know You can't do that to maim Oh, lay that pistol down, babe Lay that pistol down Pistol-packin' mama Lay that pistol down Oh, singin' songs in a cabaret Was I havin' fun, Till one night it didn't seem right, now I'm on the run Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down Pistol packin' mama, lay that pistol down Oh, pistol packin' mama, lay that pistol açık <gülüyor>